İlgi Çağının Hukuku Teknolojinin Karanlık ve Aydınlık Yüzü Hukuk ve Teknoloji İlişkisi Hazırlayıp sunanlar Avniye Tansu ve Murat Dostar Güzel bir pazartesi dileğiyle ee, hoş geldiniz programımıza sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Bugün program ortağım Murat Dostlar bizimle birlikte değil şu anda bir uçakta olduğu için de bağlantı da kuramıyor. Ama e, sevdiğim ve e, bilgisine çok güvendiğim bir e, genç akademisyen e, hukukçu birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Mete Tevetoğlu. Hoş bulduk Avni Hanım. Bugün aslında sevgili dinleyenler, malum gündem konusuyla ilgili olarak konuşuruz diye düşünmüştüm ben canlı yayında. Ama bir parça durup beklemek gerekecek galiba bu konuda yorum yapmak için en azından. Merak edenlerin yani son Cumhurbaşkanlığı seçimi ve hukuk konusunda... E, ...durum nedir, ne değildir merak eden e, dinleyicilerimiz için... nacizane bir tavsiyem var. Güncel Hukuk Dergisi'nin Temmuz sayısı bu konuya ayrılmış. E, Mete Tevetoğlu da başını salladığına göre <gülüyor> okudunuz herhalde. Pek çok şey okudum ama Aa, bunu okuduğumdan emin aha, değilim hatırlayamadım. Çok güzel, ilginç açılardan yaklaşımlar var. Yani objektif olarak tabii ki Cumhurbaşkanlığı seçimi... Siyasi sistemimiz ve hukuk konusunda da e, ilginç görüşler içeriyor dergi. Ama başka bazı ilginç yorumlar da var. Tavsiye ederiz. Ha o zaman biz bugün ne konuşacağız diye akla bir soru gelir. Bugün para konuşacağız. Evet. Para konuşacağız. Çünkü para bugün bugüne kadar en çok konuşulan şeylerin biriydi. Hı hı. E, paranın nasıl saklanacağı, nerede saklanacağı, nasıl sıfırlanacağı, ne kadar riskli olduğu ya da olmadığı gibi türlü çeşitli açılardan para konusu Türkiye'nin gündemini işgal etti, etmekte. Ama biz bilgi çağının hukuku programı olduğumuz için <gülüyor> elektronik parayı konuşacağız. Ki bu konuda da Türkiye'de pek çok diğer alanda olduğu gibi yasal düzenlemeler yapılıyor. Evet. Bir şeyler için hazırlık yapılıyor ya da. Evet. Ee, sayın Yardımcı Doçent Doktor Mete Tevetoğlu'nun uzmanlık alanı bu konu. O yüzden e, ilk soruyla başlayalım. Oldukça uzun bir giriş oldu, kusura bakmayın. Ee, elektronik parayla ne kastediliyor Sayın Tevetoğlu? Elektronik para meselesi tabii e, geçen sene Haziran'dan beri Türk mevzuatına girmiş bir düzenleme. E, öncesinde de çok gündeme gelen tartışılan bir konu. Elektronik parayla kastedilen şey aslında... Paranın e, kağıdının ortadan kalkması ve paranın dijital hale gelmesi eskiden beri var. Son 5-10 yıldır yaygınlaşan bir şekilde elektronik para karşımıza çıkıyor. E, artık e, her yerde kağıt tabii demode görülüyor. Kağıt terk ediliyor. Örneğin e, borsada hisse senetleri kağıtla e, bir hisse senedi kağıtla tedavül eden alınan satılan bir senet olmaktan çıktı. Çoktan çıktı e, Çoktan mi? çıktı. 2006-2007'den beri çıktı. Ve kaydı sisteme geçti. Yani bugün tamamen elektronik kayıtlarla alışlar, satışlar gerçekleştiriliyor, devirler gerçekleştiriliyor. Tabii elektronik ortam, dijital ortam, internet ortamı, burada yapılan bütün işlemler, parayla yapılan işlemler bir karşılık ifade ediyor ve para kullanılıyor. Şimdi kullanılan para da ortam gibi dijitalleşmeye başladı ve elektronik para kavramı buradan ortaya çıktı. Çok kısa söylemek gerekirse elektronik para kağıttan Kurtarılmış, kağıtla ifade edilmeyen, dijital bir kayıtla ifade edilen ve bir dijital hesapta tutulan para. Peki mesela yıllardır banka, elektronik banka işlemlerinde kullanageldiğimiz e, bazı araçlar diyeyim. Hı -hı. İşte havale, EFET vesaire vesaire parayla ilgili birçok işlem yapıyoruz. Evet. Elimiz paraya değmiyor. Evet. Görmüyoruz. Ee, i̇ş görülüyor. Evet. Peki... Orada sözü edilen parayla şimdi konuştuğumuz elektronik para aynı kavramlar mı? Aslında birebir aynı kavramlar değil ama elektronik para kavramının ortaya çıkması ve düzenlenmesinin sebebi de bu dijitalleşme bahsettiğiniz. Hı. Çünkü internet bankacındaki parayla bizim klasik anlamda bildiğimiz real, kağıt, banknot para arasında bir takım farklılıklar var. Çünkü elektronik, dijital internet ortamındaki para dijital bir veriden ibaret. ...somut bir para söz konusu değil, ödemede de fiziki bir takas, fiziki bir teslim yapılmıyor. Ee, zaten şöyle bir e, kabul var, yaygın bir kabul. Bugün dünyada, piyasada bütün ülkelerin e, bastığı ve piyasaya tedaviye soktukları para miktarıyla... ...yani mevcut e, fiziki kağıt halindeki kağıt parayla, evet, parayla, dijital olarak hesaplarda, bankalarda tutulan me para mebliği arasında fark var. Yani dijital hesaptaki para toplamları, internet bankacında ifade edilen para miktarlarıyla... ...basılı kağıt çektiğindeki para miktarı arasında fark var. Bu fark da... Dijital... Kimin aleyhine olarak? Kağıdın aleyhine olarak. Tabii yani. kağıdın aleyhine. O kadar basılı para yok ama ya, daha fazla kayıt var. Bu riskli bir durum değil mi? Hadi Çıkın paraları dese. Tabii <gülüyor> çok birileri. riskli. Toplu halde büyük kitleler bu paraları nakit olarak çekmek isterlerse fiziken... Ha. ...karşılığı olmayacak. Böyle bir ödeme yapılamayacak ve finansal kurumlar... ...büyük bir e, dara çok. düşecekler, zorlukla karşılaşacaklar. Ha. Ee, tabii Ama böyle bir ihtimal pek... Şimdi şimdilik mevcut ekonomik gibi. dengelerde böyle bir eğilim veya risk algılanmıyor. Fakat e, temelde şöyle bir problem var parayla ilgili. Para karşılığı olan bir ürün değil. Bir merkez bankası parayı basıyor biliyorsunuz. Her ülkenin merkez bankası bu konuda tekel sahibi. Ve para basılırken bir ürün, hizmet yani reel ekonomi dediğimiz anlamda bir karşılık olması... ...karşılığında mutlaka işte atıyorum... Ee, ...bir yiyecek yiyecek gibi bir ürün olması ve karşında para basılması söz konusu değil. Para politikasını merkez bankaları belirliyor. Bir söylentiye göre e, her ülkenin merkez bankası da diğer ülkenin merkez bankasının bastığı parayı basabilecek durumda. Çünkü para dediğiniz bir kağıt, üzerinde bir mühür, bir de işte bir takım resim vesaire gibi unsurlar var. Basınca Dolayısıyla... da olacakmış Basınca e, kaynağı belirsiz para miktarı artıyor. O para sizin kendi ülkenizin iç piyasasına girerse de devalüasyona, para değerinde düşmelere sebep olabiliyor. Dijital para da bunun belki önüne geçebilecek bir alternatif olarak karşımıza çıktı. İlk olarak da Bitcoin'le. Ha şimdi e, onu soracaktım. Bitcoin'le yani. elektronik para aynı kavram mı? Bizim e, yasamızdaki düzenleme tanım anlamında Bitcoin elektronik paraya uyumlu bir e, kavram değil. Çünkü Bitcoin'de bir aracı yok. ...merkezi bir kuruluş yok... ...ve bir ödeme aracısı yok... ...paranın sahibi, ödeme yapacak olanla alıcı... ...doğrudan birbirlerinin hesaplarına bu... ...bitcoin parasını aktarabiliyorlar... ...arada bir aracı olmadığı için de... ...bizim kanunumuz ya da kanunun temeli olan... ...Avrupa Birliği direktifinin... ...öngördüğü tanımın dışında çıkıyor bitcoin... ...zaten bizim... bankacılık Trenleme Denetleme Kurulda... ...bir süre önce yaptığı açıklamada bitcoin'in... ...kendi alanına girmediğini... ...yetki görev alanına girmediğini... ...bu yasa kapsamında olmadığını... ...fakat... Fiyatının spekülatif değişkenliklere açık olduğunu ve bu dolayı bu sebeple de dikkat edilmesi gerektiğiniz... büyük miktarda zararlara yatırımcılar bakımından yol açabileceğini belirterek dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunduğu bir para türü. Genellikle riskli bulunan bir para. Kategorisi. Risk, risk algısı değil mi? Bitcoin. var. Bitcoin için e, fakat daha bazı ülkelerde katı tutum. Yasaklayanlar hmm. var. Yasaklama etkisiyle para değerinde düşüşler yaşandı geçmiş dönemlerde Bitcoin'in para değerinde. ...çok farklı dalgalarla, kurlarla paritede değişiklikler yaşandı geçmiş yıllarda. Sizin Bitcoin'iniz var mı? Benim yok. Ama ben takip ediyorum. Türkiye'de de Bitcoin şirketleri kurulmaya başladı son iki yılda. Hmm. Bu işleri takip eden, bunun için hesap hizmetleri sunan vesaire şirketler, girişimciler var. Çünkü öyle görünüyor ki yakın gelecekte kağıt para veya işte kağıt varakalı, evraklı para dediğimiz para ortadan kalkacak ve bütün para dijitalleşecek. Hı -hı. Ödemeleri de biz dijital olarak yapacağız. Zaten yani bugün öyle yapıyoruz. Örneğin cep telefonuyla yaptığımız ödemeler var. Mobil ödeme kanallarıyla, katma değerli servislerle sürekli ödeme yapıyoruz. Temassız kartlar, e, yakında işte gözlere, retinalara, dişlere takılacak olan çiplerle ya da giyilebilir teknolojilerle öyle yapılacak olan ödemeler var. Böylece kağıt önemli ölçüde devre dışı kalacak ve her şey dijitalleşecek gibi gözüküyor. Para e, söz konusu olduğunda da. Bitcoin bakımındansa, e, Bitcoin gizemli bir para. Çünkü üreticisi bir evet ne üreticisi belli gizemli? değil bir e, finansal kuruluş söz konusu değil e, bir aracı söz konusu değil bir merkez bankası söz konusu değil Bitcoin yazılımını indirip e, bilgisayarına yükleyen herhangi bir kişi e, bu yazılımı kullanmak suretiyle bitcoin üretebilir ve e, bir diğer kişiye bu kanallarda ev postayla ile güvenli elektronik imza kullanarak ödeme yapabilir ...tabii bu devletler, klasik devletler bakımından çok ciddi bir risk algısı yaratıyor. Çünkü finansal sistemi tehdit ediyor. Kayıt dışı para, suç parası, meblağı belli olmayan para, kaynağı belli olmayan para gibi e, suçlamalarla Bu demin, karşılaşıyor bitcoin. Demin verdiğiniz örnekten de riskli. Hani bir devlet başka bir devletin parasını basabilir. Hı hı. Basabiliyor zaten. Dediniz Mesela ya. bazı ülkeler şimdi uluslararası ödeme para cinsi nedir? E, yaygın olarak Amerika Birleşik Devletleri doları ...herkes dış borçlarını dolarla ödüyor. Ee, bu ödemeyi yapan ülkeler... ...acaba yaptıkları ödemeyi gerçekleştirirken... ...dolar basıyor olabilirler mi? Bilmiyorum. Bunu engelleyen bir şey var mı? Yok. Basabilirler. Peki ambargo uğradıklarında bu parayı... ...ne yaparlar? O ambargo öden... ...ülkelere gönderirler. Ve o ülkelerde yüksek meblada... ...dolar birikmeye başlar. Ve o ülkede bu paraları kullanabilir kendi ödemeleri için. Bizim e, son... ...6-7 yılda yaşadığımız... ...bazı ülkelerde uygulanan ambargolarda... ...karşılaştığımız bir durum bu açıkçası. E, dolayısıyla... E, ...o risk bir risk, büyük bir risk... ...ve var, yıllardır bilinen bir risk... E, ...bitcoin için de bu finansal sistemi... ...tehdit eden bir alternatif para kanalı oluşturduğu için... ...elektronik bir para kanalı olarak... ...bu da ciddi bir risk olarak algılanıyor devletler tarafından... ...bazı ülkeler dediğim gibi yasakladılar... ...bazıları kabul ettiler, bazı üniversiteler... ...örneğin öğrencilerinden harçlarını... ...bitcoin ile tahsil etmeyi kabul ettiler... ...bazı şirketler... ...bunu kabul ettiler... Ürün satarken ödeme cinsi olarak vesaire. E, fakat bizim yasal anlamda düzenlenen elektronik paradan biraz daha farklı. Çünkü aracı sistem yok. Bir ödeme aracısı, bir merkez bankası, e, bir düzenleyici, regülatif bir kurulu söz konusu değil. Valla biz bilgi çağının hukukuyla ilgilendiğimiz için Hı -hı. sık sık muhatap oluyorum ben bu soruya gençler Hı -hı. bir yasla. E, Bitcoin tavsiye eder misiniz diye soruyorlar. ...benim hiç bilgimin olmadığı bir konu... Hı -hı. ...ilgimin de olmadığı bir konu o kadar... ...o yüzden... ...doğrusu bir şey söyleyemiyorum ama... ...özetleyecek olursak şu ana kadar... Mete Tevhetoğlu'nun görüşlerinde... ...ortada gibi sanki değil e, mi? Evet yani Olur belli bir mesafeyi korumak lazım... ...ama bir yatırım aracı uzun vadede... ...yani mesela bugün değerli madenlere yapılan yatırımlar var... ...paladyumlara, plütonyumlara, ...ya da bora... ...bor madeninde uzun vadede... ...Bitcoin'de bunun dijital bir para versiyonu, yatırım yapmak tabii her zaman risk almak demektir. Bu da belli ölçülerde o riskin olduğunu söylemek yanlış olmaz. Hı hı. Sevgili dinleyenler, MTT ve bir özelliği de e, oyun, özellikle çevrimiçi oyunlar, online oyunlar ve hukuk konusunda uzman olması. Şimdi demeden beri dinlerken... Yani kusura bakmayın ben para konusunda ciddi yaklaşmış biri olamadım hayatım boyunca. Ee, hep aklımdan şey geçti böyle arka planda. Ee, konusu para olan bilgisayar oyunları da vardır herhalde değil mi? Tabi ee, yani oyunların bir ekonomisi var bu o ekonomide tabi parayla dönüyor. Ha. Bir, e, Öyle oyundan... oyunlar var mı? Yani sen şu kadar para kazandın... ...ben bu kadar çoğalttım... Oradan ya, Tabii tabii tem... oyun parası... Ana tema para olan... Tabii oyun parası üzerinden... E, ...onu daha sonra gerçek paraya dönüştürebileceğiniz oyunlar... ...mevcut. Zaten oyunlarda da oyuncular... E, ...bir takım e, ürünleri... ...oyun özelliklerini... E, ...ek özellikleri, ekstra özellikleri diyelim... ...satın alırlar parayla. Yok yok onu kastetmiyorum. Hmm. Mesela... ...çok basit bir masaüstü oyunu vardı... Hı -hı. ...çocuklar oynardı eskiden... Hı -hı. ...borsa oyunu muydu... ...bir şeydi böyle plastik taşlarla oynanan... ...yani en basit... Ee... ...dijital poker oyunları... ...onlarda da para kazanma söz konusu... Ha. ...daha çok kazandım, az kazandım... E, ...paralı tavla okey oyunları da var... E, ...onlar biliyorsunuz... E, ...kumar olarak değerlendiriyor... ...bizim mevzuatımız ama dijital ortamda... ...bunları bulmak mümkün... ...bizim hani... Perspektifimizden baktığımızda oyun parası da acaba elektronik para mı? Ee, onun içerisine girer mi? Bu mevzuata tabi mi? Bunlar mesela ilgili sektörde çok tartışılıyor. Hı hı. E, çünkü yasa ilginç bir yasa. Bir kere okumakla anlamanız mümkün değil. E, i̇yi analiz edilmesi gereken bir yasa. Ona ikinci yarıda değinmeyi Tabii ki. düşünmüştüm açıkçası. Tabii ki. E, ama hazır oyunlara değinmişken bu oyunlarda kullanılan pin sistemi... Hı hı. Söz konusu değil mi? Evet. Pin diyorlar ona. Evet. Ee, o bir elektronik para mıdır? O, o konuda birazcık bilgi alalım. Evet şimdi oyunlarda kullanılan pini elektronik pin diyoruz. Kısaca iyi pin olarak adlandırılıyor. Herhangi bir oyunda hesap sahibi olan bir kişi e, çoğunlukla online oyunlar bugün oynaması ücretsiz oyunlar. Yani free to play hı. dediğimiz. Oynaması bedava, oynaması ücretsiz oyunlar. E, herhangi bir kullanıcının burada oyun oynamak, bir hesap açmak, bir karakter sahibi olmak vesaire için bir... ...para harcaması şartı yok. Fakat oyun içerisinde arzu ederse... ...oyuncu dükkanlardan, oyuncu storlardan... ...alışveriş yapabilir. Ne yapabilir? İşte o, yarattığı karakteri ...bir kıyafet alabilir. Bir savaş oyunuysa... ...bir at alabilir, miğfer alabilir, mızrak alabilir... ...vesaire ya da mermi alabilir. Çiftliğine traktör alabilir. Çiftliğine traktör <gülüyor> alabilir. Oyunun türüne göre. Oyunda tabii traktör gerekirse traktör alacaksınız. Mesela. Ee, bunun için de ipin edilmesi gerekir. Oyunun yayıncısının... E, ...ya da yayıncısıyla da anlaşmalı bir diğer kuruluşun... Satışını gerçekleştirdiği elektronik pinler var. Bunlar 16 haneden oluşan ortalama alfanümerik kodlar. Yani harflerden ve rakamlardan oluşuyorlar. Bu açıdan baktığınızda elektronik paraya benziyor. Çünkü elektronik para da para karşılığında bir e, kod. Ve o kodu kendi ekantınızı hesabınıza yüklediğinizde tıpkı banka hesabınız gibi düşünün. Hesabınızdaki e, şey mebla artıyor artış gösteriyor. İyi e pinler e, elektronik paraya benziyor. Bizim yasadaki tanıma da e, yakın. Fakat yasada getirilen bir takım istisnalar var ki bunlar da önemli. Mesela bir e, ipin düşünün ki sadece bir oyun yayıncısının kendi oyunlarında kullanılabilen ipin. Hmm. Örneğin X firmasının ipinini Y firmasının oyununda kullanamıyorsunuz. Hmm. Eğer bu şekilde tanımlanmış ve belli bir sistem ekosistem içerisinde kullanılması zorunlu hale getirilmiş bir ipin söz konusuysa... ...o zaman elektronik para mevzuatının tamamının dışına çıkıyorsunuz ve bu para mevzuatının getirdiği zorunlulukların hiçbirisi sizin için uygulanmıyor. Hmm. Şeyler de var. Ee, check-in yaparak puan kazanan uygulamalar, cep telefonlarında biliyorsunuz. İşte herhangi bir mağazaya gidiyorsunuz. Oradayken check-in yapıyorsunuz ee, ve bu check-in'i uygulama üzerinden yaptığınızda size işte check-in parası ya da uygulama parası bir parayı veriyor ve anlaşmalı bir kuruma gidip örneğin bir dondurmacıya o para karşında dondurma alıyorsunuz ya da ayakkabı satın alıyorsunuz. Böylece para üretiyorsunuz aslında. Yani bir mübadele değeri ortaya çıkartmış oluyorsunuz. Bunların tamamının ...aslında felsefe olarak temelinde mevcut paraya alternatif bir ödeme aracı üretme, araca buna sahip olma güdüsü ve mantığı yatıyor. Tabii bu mevcut finansal sistem ve para e, sistemi içerisinde riskli bir algı yaratıyor. Çünkü sizin paranızı bir kenara bırakarak alternatif bir ödeme sistemi üzerinden, özellikle, özellikle takip etmesi, e, kayıt altına alınması güçlü arz bir sistem üzerinden bunu kullanıyorsunuz bitcoin için de aynı şey söz konusu bu yasada onun için çıktı <gülüyor> elektronik para yasası ödeme sistemi aracısını aracılık yapan firmayı e, elektronik parayı ihraç eden üreten ve piyasaya süren işletmeyi belli şartlara anonim şirket olarak kurulmaya 5 milyon asgari sermaye yöneticilerine 6-8 yıllık finans tecrübesi sahip olmaya gibi böyle zorluklar zorunluluklar getiren lisans zorunlulukları getiren bir yasa ile karşı karşıyayız hı hı şu anda çok toplum bunun farkında değil ama zannediyorum bir önümüzdeki 6 ay 1 yıl içerisinde elektronik para konusu çok daha fazla gündeme gelmeye başlayacak çünkü herkesi ilgilendiriyor bugün dijitalleşen dünyada elektronik para hani parayı icat eden Lidyalılar görseydi herhangi bir anlam yükleyemeyecekleri bir seviyeye gelmiş olsa bile hakikaten artık dijital hale gelmiş durumda bir de harcama güdüsünü de değiştiriyor yani normal şartlar altında Kağıt basılı parayı harcayan bir kişi iki kere düşünür, üç kere düşünür. Verirken de parayı harcadığını hisseder ve çok daha fazla titizlikle hesap yapar. Fakat dijital ortamdaki para harcamalarında, internet bankacında olsun, elektronik para olsun... ...sanki hiç para harcamıyormuşsunuz, sanki hiçbir eksilme mal varlığınızdan olmuyormuş gibi bir hisle ödeme yapıyorsunuz. Otomatik ödeme talimatları, kira ödemeleri, fatura ödemeleri her şey dönüyor. Bekarların şey gibi. boşanması gibi yani. Gibi, hızlıca. Hmm. <gülüyor> Bir ara verelim. Ne dersiniz? Sayın Tevetoğlu. Tabii ki. 94.9 Açık Radyo Bilgi Çağı'nın hukukundasınız sevgili dinleyenler. Kingdom of Rust grubundan Doğz parçayı dinledik. Bugün canlı yayın konuğumuz Sayın Yardımcı Doçent Doktor Mete Tevetoğlu. Onunla elektronik para konuştuk. E, ve Türkiye'deki düzenlemeler e, re geldik. Orada kaldık. Son üç dakikamız kalmış bu arada. Hı hı. E, nasıl toparlayacağız? Toparlayacağız. Şöyle toparlayabiliriz, e, ülkemizde 26 Haziran 2013'ten beri yapılmış bir düzenleme var, yürürlüğe girmiş bir düzenleme elektronik para konusunda. Henüz kapsamı, uygulaması çok net anlaşılmadı belki toplum tarafından bilinmiyor ama kısa vadede hayatımızı çok etkileyecek. Hatta bugün hani az önce konuştuğumuz oyunlar vesilesiyle etkiliyor da diyebiliriz. Hı hı. E, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları elektronik parayla e, muhataplar. Bu... Evet. Ve bu mevzuatta da muhatap durumundayız. Bunun durumdayız. hukuki altyapısı da hazır. Hazır. Ne Çok anlaşılmamakla de. beraber henüz çünkü yeni olduğu için. Hı hı. E, oyunlar özelinde şeyi söyleyebiliriz. Bugün sıradan e, internet kullanıcısının çok karşısına gelen bir durum. Özellikle sosyal ağlarda birinin e, account'unu, hesabını ele geçiren üçüncü kişiler... ...sanki o kişiymiş gibi onun ağındaki kişiyle konuşurken... ...işte şu e, mobil ödeme servisinde şu kodu girip... E, ...gelecek olan kodu bana verir misin diye... İşte yardım topluyoruz, kampanya var ya da işte şuna ihtiyacım var diyerek e, dolandırıcılık eylemleri çok fazla karşımıza çıkıyor. Oyun e, oynayanlar buna dikkat etsinler. oynamayanlar etsin daha çok. Oynamayan. Çünkü biz oynamayanlar, e, oynayanlar biliyorlar. Oynamayanlara derler değil. Daha sonra işte SMS gönderip gelen kodu ...tanımadığı üçüncü kişiye verdikten bir süre sonra... ...gelen cep telefonu faturasında... ...bunun hizmetin yansıtıldığını görünce... ...kişiler tabii bir şok yaşıyorlar. Dolancı, Dolandırıldıklarını evet. düşünüp savcılıklara başvuruyorlar. Burada da temelde olan şey... ...yine bir oyun parasının... ...dijital bir para türünün... ...elektronik para olur olmaz... Kap, ...kapsamdadır değildir o ayrı bir konu... ...ama dijital bir para türünün... E, ...haksız ele geçirilmesi eylemi... ...öyle görünüyor ki para dijitalleştikçe... Bunla, bunun benzeri hırsızlıklar, haksız menfaat elde etme çabaları da artacak gibi galiba. Dolayısıyla dijital çağda kullanıcının yaptığı her türlü işlemi birkaç kere düşünerek yapmasında fayda var. Tanımadığı kişilerle, emin olmadığı kişilerle, bilmediği servislerle, bilmediği kodlarla işlem yapması... ...böyle sonuçlarla karşı karşıya kalması riskini beraberinde getiriyor. Son bir dakikalık soru. Ee, aslında başında da en çok merak ettiğim şey oydu... Hani parayı nasıl saklarız <gülüyor> meselesi elektronik para nasıl saklanır? Şimdi, Onun için özel böyle elektronik ayakkabı kutuları var mı? Elektronik ayakkabı kutusu henüz yok ama ileride tabii karşımıza çıkmayacağının garantisi de yok. Ee, fakat ne var? Elektronik cüzdanlar var. Heh. Paraların saklanacağı. Ee, o cüzdanlar zaman içerisinde tasarımsal olarak kutuya dönüştürülür mü bilemiyorum. Ama tabii bu da dijital bir hesap para saklama hesabı ve cüzdan. E, ...güvenli alt bir şekilde... Elektronik cüzdanı merak eden açık radyo dinleyicisi... ...hangi adrese baksın da internette? E, şu anda bu konudaki mevzuat... ...Bankacık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun... ...elektronik para düzenlemesini... ...buradan incelemelerini BDDK, evet yani. BDDK'nın e, elektronik cüzdan ödeme sistemi aracıları... ...ve elektronik para hakkında... E, ...ortalama bir kullanıcının bilmesi gerektiği... ...bilgileri buradan saplamak mümkün Şimdilik olabilir. web adresi bddk.gov.tr Evet. Tamam. Tamam. Sayın Yardımcı Doçent Doktor Mete Tevetoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Teknik masada arkadaşım Selahattin'le birlikte iyi bir hafta, iyi bir yeni dönem diliyoruz. Sevgili Açık Radyo dinleyenleri hoşça kalın. Hoşça kalın. Bilgi Çağının Hukuku. Teknolojinin Karanlık ve Aydınlık Yüzü. Hukuk ve Teknoloji İlişkisi.